Merhaba, Kanada'da yeryüzünün 2.4 kilometre altında dünyanın en eski suyu bulundu. Kanada'da geçen Mayıs ayında bulunan yeryüzünün 2.4 kilometre altındaki dünyanın en eski suyunun tahmin edilenden çok daha hacimli olduğu anlaşıldı. Bilim insanları uyuyan dev diye adlandırılan bu suyun dünyadaki bütün nehir, göl ve bataklıklardaki toplam sudan daha fazla. 11 kilometre küp olduğunu tespit etti. Bilim dergisi Nature'da yayınlanan araştırma Uyuyan Dev'in bir yılda 2.5 milyar yıldır yerin altında yeryüzüne çıkmadan durduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre dünyanın en eski suyu hidrojen ve metan gazları açısından da zengin bu da bugüne kadar düşünenin aksine deniz yatağının altında hayat olabileceğini gösteriyor. Uyuyan Dev'in barındırdığı kayalarda dünyanın en eski kayaları arasında yer alıyor. Bunun için yeryüzünün geçmişini öğrenmek bakımından bir bilgi kaynağı olabilir bu yeni keşfedilen dünyanın altındaki su. Erciş bıyıklısı yok olma tehlikesi altında. 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Sarı Erciş ilçesindeki derelerde yaşayan ve halk arasında Erciş bıyıklısı olarak bilinen balığın neslinin tehlikeye girdiğini belirtti. Doğa Gözcüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Sarı, araştırma görevlisi Mustafa Akkuş'la Zilan Vadisi'ndeki derelerde Erciş Bıyıklısı olarak bilinen Barbus Plebeius Ercisianus balığının üreme ve yaşam alanlarını inceledi. Yaptığı incelemeleri anlatan Sarı bölgede birçok türün yaşadığını ancak bunların en kıymetlisi olan Erciş Bıyıklısı olduğunu belirtti. Sazangiller ailesinden olan bu balığın inci kefali gibi dünyada sadece bu bölgede bulunduğunu dile getiren sarı bu balığın da ilkbahar aylarında ürüyor olduğunu biliyoruz. Maksimum boyu 25-30 cm. Akarsuların daha çok akıntılı kayalık zeminlerini seviyor dedi. Bölgedeki ıslah çalışmaları derelerin kenarlarına taş örüldüğünü, akışın hızını düşürmeksel zararlarını azaltmak içinse sekilerin inşa edildiğini aktaran sarı dedi ki taş kapı önüne kadar dere boyunu takip ederek geldik. Her noktaya elektrok... Şoklu örneklemeler yapmaya çalıştık ancak bir tane balığa dair rastlayamadık. Bunun nedeni sekiler nedeniyle balıkların yukarıya çıkamaması Erciş bıyıklısının nesli tehlikeye girmiş durumda. Onun için ben ilgili kurumlardan bu konuya hassasiyet göstermelerini ve engellerini kaldırmalarını talep ettim. Deri yataklarına herhangi bir müdahale olursa bu müdahale esnasında su ürünlerine zarardan korunmak için gereken önlemler alınmalı. Sekiler 90 derece açılar halinde yapılmış. Bunların balık üremek için yukarıya çıkabilmesi için en fazla 30-40 derece açıyla düzeltilmesi gerekiyor dedi Profesör Sarı. Edirne'nin Keşan ilçesinde son haftalarda etkili olan yağmur yağışları nedeniyle şehir çöplüğünden sürüklenen tonlarca atık koca dere göletine aktı gitti. Çöplükten sızan suların deredeki canlıları tehdit ettiği ve toplu balık ölümlerine yol açabileceği söyleniyor. Çöpler göletin büyük bir bölümünü kaplarken tehlikeli olmasına karşı bazı kişilerin, Umarsızca balık tutmaya çalıştığı görüldü. Gölet çevresindeki göletin çöplüğe döndüğünü ve suyun çöplerin arındırılması için çalışma yapılması gerektiği söyleniyor. Çevre mühendisi Murat Pacoğlu atıkların göl ve çevreyi olumsuz etkilediğine dikkat çekmiş. Şöyle demiş. Atılan veya yağmurla taşınan çöpler gölleri inanılmaz derecede kirletiyor. Çöplerle kirlenen bir göl ve çevresinde ayrıca suda yaşam yaşam. İmkansız hale gelir. İlk olarak gölde yaşayan balıklar ölür. Daha sonra çevredeki bitkiler göl etrafında yaşayan ve gölde yıkanmak veya su içmek için yararlanan diğer hayvanlar da zehirlenerek ölür. Göl suyu içme suyunun yanında tarımda sulamada da önemli bir kaynak. Göl suyu kirlendikten sonra aynı zamanda yeraltı suları da kirlenir ve tarım yine bundan etkilenir. Köklerin altında zehirli su olan tarım bitkileri gerektiği gibi yetişemez ve büyük oranda toprak verimliliği bozulur ve ülke ekonomisinde de bu yüzden zarar görür. Gölet ve çevresinde bir an önce çöplerden arındırılması, ayrıca çöplükten sızan suların gölete karışmasının engellenmesi gerekmekte demiş kendisi bu konudaki açıklamasında. TUMOP Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve Diren Fatih Ormanı inisiyatifi Fatih Ormanı Tabiat Parkı Projesi kapsamında Fatih Ormanı'nda yapılması planlanan projelere karşı Darüşşafaka metro durağı önünden Orman İl Müdürlüğü önüne kadar yürüdü. İstanbul halkı ormanını savunmaktadır. Orman eğlence parkı olmayacaktır yazılı pankartlar açarak yürüyüşe geçen yaşam savunucuları Fatih Ormanı önünde insan zinciri oluşturdular. Ormanlar halkındır sıhtılamaz, ormanda talana hayır sloganları attılar. Orman İl Müdürlüğü önünde sonlanan yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında İstanbul Şehir plancıları Odası üyesi Nuray Çolak Fatih Ormanı'nı ranta açan proje kapsamında Bilgili ve doğuş Holdinglerin ortak olduğu Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları AŞ tarafından hazırlanan ve yapılacakları anlatılan tanıtım kitapçının 8 ay önce ortaya çıktığını ve kendi kendine ihbar ettiğini söyledi. Belediyenin ruhsat vermemesine rağmen projenin bakanlıklara gönderildiğini söyleyen Çolak, bu ormanda yaşayan tüm canlıları korumak için buradayız dedi. Onların sesi olarak haykırıyoruz, ahşap evlerinizi ve konser salonlarınızı alın gidin diye konuştu kendisi.